Merhaba, iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıklar nesli tükenme tehlikesi yaşayan türler için son darbeyi vurabilir. Bunlar arasında sevimli pandalar da var. İklim değişikliği bambuları silip süpürdüğü için pandaların vahşi yaşamındaki son yaşam alanları da tükenmek üzere. Çin'deki bir panda yaşam alanı 100 yılın sonunda büyük oranda ortadan kalkmış olacak. Yale Üniversitesi'nden araştırmacılardan Dr. Mao Ning Tuan Devasa panda yaşam alanlarını korumak için koruyucu ve önleyici önlemler almak zorundayız. Pandalar için yaşam alanı oluşturabilecek yerlere bakmak için zamanla ihtiyacımız var. Panda ve diğer canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için diyor kendisi. Küresel yok oluşu engellemek için tabii ki burada görev hükümetlere düşüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir kamuoyu araştırması Amerikalıların %68'inin iklim değişikliğini çok tehlikeli gördüğünü ortaya koydu. Rasmussen kamuoyu araştırma şirketinin başkanlık seçimlerinden bir gün önce seçimde oy kullanılacak bin kişiyle görüşerek yaptığı araştırmanın sonuçları açıklandı. %68'lik kesim iklim değişikliğini önemserken, tehlike oluşturmayacağı düşünenlerin oranı ise sadece %30'da kaldı. Ama sonuçlar son 3 yılda kamuoyunun iklim değişikliği hakkındaki görüşünün ciddi şekilde değişmeye başladığını gösteriyor. Zira aynı şirketin 2009'da yaptığı araştırmada, %46'ya %48'le iklim değişikliğinin önemsiz olduğunu düşünenler ağırlıktaydı. Son ankete katılanların %41'i ise iklim değişikliğinin insan kaynaklı olduğunu dile getirdi. Son zamanlarda birbiri ardına gelişen sandık kasırgası, peş peşe rekorlar kıran hava sıcaklıkları, kuraklıklar, biri bitmeden diğeri başlayan orman yangınları gibi olayların Amerikalıların iklim değişikliği konusundaki görüşlerini değiştirdiği ifade ediliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Sandy Kasırgasının küresel iklim değişikliğiyle mücadelesinin önemini gösterdiğini söyledi. Ban Ki-moon, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sandy Kasırgasının etkilerine ilişkin verdiği briefingde iklim değişikliklerinin Sandy benzeri şiddetli hava koşullarının oluşmasında etkili olduğunu belirterek karbon salımının küresel iklim değişikliğine olan etkisini vurgulayan ve bütün ülkeleri iklim değişikliğine karşı birlikte hareket etmeye çağırdı. Türkiye'nin kıyı ve deniz alanları 9. Ulusal Kongresi bu sene 14-17 Kasım tarihleri arasında Hatay'da düzenleniyor. Kongrede Türkiye'nin deniz ve kıyı koruma alanları sisteminin güçlendirilmesi projesi sonrasında gelinen durum ve katılımcılar ile paylaşılacak ve bunun sonucunda bir takım sonuçlara varılacak. Kongre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye ile kıyı alanları yönetim Türkiye Milli Komitesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliğiyle düzenleniyor. 14 Kasım çarşamba günü oturumunda projenin dünya çapında önemli başarıları imza attı. Korumada verimlilik, kapasite geliştirme, ekosistem hizmetlerinin ekonomik değerlendirilmesi ve izin ve işletme çalışmaları hakkında bilgi verilecek. Ancak iklim değişikliği konusunda da hükümetler benzer güçlü adımlar atmazsa bu çalışmalar boşa gidecek. Evet, bir başka tehlike ve gelişme İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu İstanbul'a yapılması düşünülen 3. Havaalanının kuşların göç yolunda olduğu açıklamasını yaptı. İlkbahar ve sonbaharda yüz binlerce kuşun o bölge üzerinden göç ettiğini, uçakların tırmanması sırasında motora kuş girme olasılığının çok yüksek olacağını vurgulayan İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu, Atatürk Havalimanı'nın bile yoğun risk altında olmasına karşın uçuş güvenliği açısından herhangi bir değerlendirme yapılmadan, uçuşa devam edildiğini anımsatarak yeni bir havaalanının yapılacağı bölgenin çok daha riskli olduğu belirtildi. Topluluk adına yapılan değerlendirmede kuş uçak çarpışması riskinin sadece göç dönemlerinde geçerli olmayacağı, Terkos'un aynı zamanda önemli bir kışlama alanı olduğu da kaydedildi. Her yıl on binlerce kuşun bölgedeki göllerde kışladığına dikkat çekildi. Çet sürecinde bir buçuk ay gibi kısa bir zamanda kuş göçlerine dair ayrıntılı rapor hazırlanamayacağını belirten topluluk, en az bir yıl boyunca çok detaylı sayımlar ve izlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı. Üçüncü havaalanına doğru düzgün çet yapılması konusunda Change.org'da da bir kampanya başlatıldı. Buradan da aynı talepler dile getiriliyor. Dünya Doğal Hayat Koruma Vakfı'nın yürüttüğü küresel ayak izi ağı Global Footprint Network projesinin son bulgularına göre Akdeniz Havzası'nda doğaya en fazla borcu olan ülke, İtalya. Ekolojik açığın yani ülkedeki ekosistemlerin ürettiği ekonomik değerler ile tüketilen doğal kaynaklar arasındaki fark %230 arttı. Yine aynı araştırmada ülkelerde yerel üretim ile talep arasındaki farkın son yılda son 4 yılda %50 arttığı ortaya çıktı. İtalya'nın ekolojik açığı %23 ile Akdeniz'in en yüksek ekolojik borç faturası varken Doğaya en fazla borçlu Akdeniz ülkeleri arasında İspanya %17 ile, Fransa ise %13 ile ikinci ve üçüncü oldu. Türkiye bu ülkelerin hemen ardından %10'luk ekolojik açıyla 4.'cü en borçlu ülke. Mısır da %9'la 5.'inci sırada. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.